geçenlerde hayırla ya dileyim. Ardımdan Fatiha'lar okunsun şeklinde bir beklentinizin dahi olmadığını bilen biliyor diyerek ifade ettiniz. Hem bu sözün manasını hem de bu zaviyeden olmak üzere azami ihlasın ne demek olduğunu lükseder misiniz? İhlası herkes için objektif tarif ettiği yerde ihlasın kahramanı diyor ki Allah emrettiği için yapmak neticeyi Allah'tan beklemek. Semeratını Allah'tan beklemek ve ibadet-i hiçbir şeye bağlamamak. Demek ki ubudiyet bu. Müslümanlıktaki tabidi mülazalar hep bu mülazanın eseridir. Ben yani Rabbim emrettiği için yap. neticesi de Allah'ın rızasını kazanırım ben bununla. Ama buna bir kısım semerat, terettüp ediyor. Bunları Allah'ın lutfundan beklerim ben. Elbette ki cennet isterim. Her gün sabah akşam istiyoruz. Ve ethillel cennete ma'ale Elbette ki cehennemden uzak kalmayı isterim. Allahümme Cinnemnenna diyoruz. Hem kaç defa tekrar ediyoruz. Sabah akşam söylemenin dışında değişik mülazalara takıldığınız zaman bu takılmalardan sıyrılmak için kim bilir. Kaç defa söylüyorsunuz. Allahümme Cinnemnenna bu yakından cennetine alem var. Fakat bunlar katiyen bir hedef durumuna getirilmemeli. Hedef Allah'ın rızasıdır. Ve Allah'ın emrettiği için Rızasının tahsil istikametinde. İhlasın asgarisi budur. Bu ölçüde meseleyi kavrayamamış, ihlas tadmamış demektir. İnsanlar yaptıkları şeylerin mükafatını görürler. Fakat hedefe kilitlenmiş şayet, bu hedefe kilitlenmiş olma, fiilen muvafak olmasa bile Allah Celle Celale o sevabı insana ihsan eder. İsterseniz yine ihlas mülazasına bağlayarak o teveccüh lütfeder diyelim. Yani ben bazı ahval itibariyle Bilmiyorum sevap istiyor muyum Allah'tan? Bilmiyorum da Sevap istiyor muyum? Sevap talebini bile Onun yerine koymadan üperiyorum Hiçbir şey yerine konmamalı ona. Madem bu yer ona aittir. ruhiyet yeri. Onun yanına bir şey sokuştur maşa ve kella, Onun arşını Hazreti Mesih'e oturtma gibi ona bir reaksiyon olsun diye bazı zayıf hadisçilerin Efendimiz'i o oturmaları gibi yakışıksız, münasebetsiz, sevimsiz şeyler olur. Bence bu azamet tahtının sultanıdır. Şinasinindir zannediyorum. Bu azamet tahtının sultanıdır. Bu onun yanında sultan yoktur. Onun yanında tahta kurulacak yoktur. Onun yanında ben diyecek kimse yoktur. Sen de bütün düşüncelerinden, tasavvurlarından, hayallerinden bu mülahazayı silmelisin yani. Dolayısıyla çok güzel şeyler yapabilirsin. Öyle bir ilahi kelimetullah yaparsın ki Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem işaret buyurduğu güneşin doğup battığı her yere namı celali Muhammed'i gider ulaşır. Ve sen buna vesile olabilirsin. Gürül gürül her yerde seni hayırla yad ederler. Viladetine viladet nameler dizerler. Vefat edersen ona da ağıtlar dizerler. Her yerde anılırsın. Fakat sen kendini fersah fersah bunlardan uzak görmüşsün. Ben sadece Efendimin yolunda Rabbime anlatmaya çalıştım. Olduysa onun yapmasıyla oldu. Onun içinde benim bir dehlim yoktur. Hani ben de düşüncemi kattım. Benim de bir gayretim oldu. Ben de fikir verdim. Dediğin an yaptığın o şeylerin hepsini berbat edersin. Azami ihlasa talip olan bir insan Allah'tan başka bir şey istememesi lazım. Dolayısıyla insan böyle bu tertemiz mülazalara bağlanır onlara kilitlenirsek boşluklar olabilir. Yani ameliyle niyetine ulaşamayabilir. Fakat Allah Celle Celaluhu niyetine göre mükafatlandırır onu. Çünkü müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Ameller niyetlere göredir. Siz hiç kopmadan adeta bu kayaya tutunmuş gibi o niyete sımsıkı sarılmış, onu hep korumaya ve gerçekleştirmeye çalışıyorsanız gücünüz yetmiyor. Bazı yerlerde devriliyorsunuz. Taşıyamayacağın şekilde ağır yükler altına gireceksin. Zorlanacaksın orada. Ama taşıyamayacaksın onu. Dolayısıyla gücünün gittiğiyle sınırlı kalacak yaptığın şeyler. Fakat Allah Celle Celaluhu yaptığın şeylerin sınırlığı içinde değil, niyetin sınırsızlığı içinde senin kapatlanacaktır. Ben esas ona taliptim. Bunda iki şeyi var bir yapman gerekli olan şeyi, niyetinde kilitlendiğin şeyi gerçekleştiremediğinden dolayı, Allah Allah şeytana mı takıldım nefse mi takıldım cismaniyete mi takıldın, sorumluluğumu tam yerine getiremedim diyeceksin. Fahirden uzak kalacaksın. İşin tabiatı icabı. Kendini görmekten uzak kalacaksın. Bir o yanı var bu mesele. Bir de diğer tarafı var. Öyle yüksek bir niyetle Cenab-ı Hakk'a ettiğinden dolayı Allah Celle Celaluhu niyetine göre seni mükafatlandıracak. Bu açıdan azami ihlasa kilitlenme mevzu bir insanın büyük insan olmaya kilitlenmesi demektir. Ama bunu hemen tavsiye edeyim. Katiyen büyük insan olma gibi bir gayemiz olmamalı yani. İnsanı kamil olma, yeryüzünde Allah'ın matmaha nazar olma meselesi bunlar bile ona kulluğumuzda karşılık olarak beklenmemeli. Ona yapılan her şeyde sadece onun teveccühü beklenmeli. Allah'ım tut elimden beni sensiz edemem ben bu beklenmeli bir an nazarın üzerinden kesme benim ben bir an nazarından mahrum olursam teveccühünden mahrum olursam karanlıkta kalırım doğruyu göremem doğru düşünemem isabetli karar veremem hep yanlış vadilerde dolaşırım tefeccühüm üzerinden eksik etme sensiz imanımı koruyamam ben sensiz yese düşünemezlik edemem sensiz şirkten sıyrılamam ve bunların hepsi sana aittir. Aman Allah'ım, beni sensiz eyleme diyeceksin. Ona bağlayacaksın. Bu Allahu Alem. Nazan'ın ihlas. Bu mülazaya giren bir insanın zaten Efendimiz'de, ya Ebu ceddili sefine fe innel vahve amikun her zaman yenile diyor, derya çok derin diyor. Çelik çürük amelle sen bu deryayı aşamazsın. Sürekli amel ve davranışlarını gözden geçirmem, kontrol etmem lazım. Va huziz zade kamilen feyin Azığını tas tamam al, gideceğin yol çok uzun. Kabirden geçeceksin, berzahtan geçeceksin, sırattan geçeceksin, cehennemin yanından geçeceksin, cennete ulaşmaya çalışacaksın. Bütün bu yollardan geçebilir misin? Cennetin kapıları sana açılır mı? Azığın neyse onu kamil alman lazım. O da imandır, ibadeti taattır ve bunların halisani izah edilmesidir. Fa khaffif fil himle yükünü de hafiflet biraz dünya adına diyor. Dünyayı kesbenden değil kalben terk etmek lazım. O manada. Yükünü hafif yap diyor. Tırmanacağın yokuş çok sarttır diyor. Hu ahlisil amele fe innan naqida var Amelinde ihlası gözet sürekli. Çünkü seni gözeten birisi var. Mevlana'nın dediği gibi burada senle benimle beraber birisi var. Her şeyimizi görüyor. İçimizi de görüyor. Sık sık o iş kontrol edilmesi lazım. Tam onun görmesine layık durumu var mı yok mu levriz edilmiş mi edilmemiş mi ona bakmak lazım. Bir yönüyle ya Rabbi diyeceksin düşe kalka buraya kadar getirdim ben başa çıkamıyorum. Aciz kaldım bu nefs emmarenin <gülüyor> elinde Yunus evde aciz kaldım zalim nefsin elinden şol dünyanın lezzetinden doyamaz. Aynını almıştır kaflet gömleğin Ömrünün gelip geçtiğini bilemez İlahi kaflet gömleğin giyene Müslüman der misin nefse uyana Kazanıp kazanıp verir ziyana Hak yoluna bir pulunu giyemez İlahi gafletten uyar gözümü Dergahında kara etme yüzümü Yunus eder gelin tutun sözümü Dünya seven geniş düşünün Dünya seven Fatih olma bile. Dünya sever divadetü taatta görünme. Dünya seven mevcudiyetin hissettirme. Ahireti bulamaz. Yunus eder gelin tutun sözümü. Dünya seven ahireti bulamaz. Seyyidina Hazreti İbrahim ve lisanı lisane fil ahirine ve cihalli müvarefeti cennetineyim. Amin. Vavfirli abayine. Vavfirli abayine. Gerisini söylenmedi o inneke anen zalin ve la tuksiniyem hiç sormayın benim de aklıma gelince güreğim ağzıma geliyor. o diyor ve celidi sana sıttun fil ahiri nübüvvet var onun Arkadan onu takip edecek peygamberler bu silsile bir taraftan Hazreti İshak onun nesli bir taraftan Hazreti İsmail o opak ağaçtan gelecek Efendimiz sallallahu ve sellem gibi şecere-i tuğbanın en minevver meyvesi varlığın çekirdeği ve aynı zamanda meyve bu yönüyle Allah o duayı kabul buyurmuş bizde salatü selamlarda Allah'ımız sallallahu aleyhi ve sellem kema sallit ala İbrahim ala İbrahim ve ala İbrahim diyoruz. hayırla yâd ediyoruz Efendimiz o öyle bir dua etmiş Allah o duayı kabul bulmuş sanki Efendimiz lebbeyk demiş çünkü bu sözler doğrudan doğruya ona aittir. Kelimesi kelimesine ona aittir. Ve onu tahiyatta namazımızda en önemli, miracımızda ifade etmeyi sünnet kılmış bizim için. Tekrar ediyoruz. Ve bizim için bir yâd-ı cemil olmuş Hazreti İbrahim. Fakat Efendimiz'i de işte o yâd-ı cemil olarak yâd ediyoruz. Çünkü madem esr ve rükel veya ve yâd-edâlu bir şeye delalet eden onu yapan gibidir sebep fail gibidir. Öyleyse onların bizim için ortaya bir bize miras bıraktıkları şeyde, onların üzerimize çok büyük hakları vardır. Bu hakları ödeyemeyiz biz. İçinizde Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem bize bıraktığı, mirasın hakkını ben öderim diyecek insan çıkar mı? Değişik vesilelerle Hazreti Üstad'ın ifade ettiği, başkalarının ifade ettiği gibi, bu bize bu kainatı tarif etmeseydi ne olurdu halimiz? şeriatıyla gelmeseydi ne olurdu halimiz? Tabiatı ve şeri nazarı itibara alarak bize sunacağı mesajı sunmasaydı ne olurdu halimiz? Nasıl görürdük? Varlığı nasıl yorumlardık? Nerede dolaşır dururdu? Nasıl apuk sabuk bir hayat yaşardı? İşte bu zaviyeden bakacaksınız ona ne kadar şey medyunuz? Geçen de viladet münasebetiyle dendiği gibi medyun ona cemiyeti medyun ona ferdi medyumdur o masuma, bütün bir beşeriye. Ya Rabbim de bizi bu ikrarı i rahişte medyum. Şimdi o kadar medyumiyetiniz varsa sizin için bir yerde cemil olmalı. Oturup kalkıp Allahümme sallâle seyyidine Muhammedin ve alâ Muhammed demelisiniz. Bu bir vefa borcudur. E kendisi de buna sahabi geliyor, ben sana Günün şu kadarında diyor. Mesela 4 saatinde diyor selat selam okuyorum. Çok güzel de diyor daha fazla yapsan daha iyi olur. Yarıyı aşıyor. Üçte ikiye geliyor, yine geliyor. Yarası Allah şu kadar selat selam okuyorum. Bir güzel de diyor daha çok yapsan daha iyi olur diyor. Yadır Cemil olma mevzu. Dilenebilir birilerine. Fakat bu çok yüksek bir paye için demiş Seyyidin Hazreti İbrahim ne şey demiş? İlas mülazalarını ortaya korken de değil. Ne bir mülazası? Beni hayırla yadesinde ben böyle de kurtulayım demiş olabilir. Allah gelecekte yapılacak şeyleri daha önceden bilmiş. Dolayısıyla ona kurtulma takdir etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için üstadımız aynı şeyi kullanıyor. O zaten istikbalda yapacağı şeyleri görmüş. Bunları baştan vermiş. İsterseniz avans gibi vermiş diyebilirsiniz. Hazreti İbrahim tit tit tit öyle diyor nitekim yani Rabbi erine derken aynı mülahaza var mı yok mu yani? İtikadını takviye için burada, itminana ulaşmak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan daha çok biz böyle bir itminana muhtacız buyuruyor. Onun hakkını veriyor ve herkes ondan daha fazla öyle bir itminana ihtiyacı vardır buyuruyor. Şimdi bunları yan yana getirin ki mesele kendi kendine tavazu ediyor yani. Allah Celle Celaluhu o zatın o mevzudaki heyecanı endişeleri, bütün bunları kabul buyuruyor bilerebilecek şeyler yapıyor ve ümmetin diline salıyor onu yadı cemil yapıyor, o isteği bu manada size de istiğfar etsinler, size günahlardan sıyrılın inşallah, Allah'ın üzerine tertemiz çıkın yani Allah'tan bu tür istekleriniz olabilir fakat kulluk bunlara bağlanmaması lazım yani ben hayırlar yapayım işte böyle arkadan fatih okusunlar bana bir yerde bir mezar olsun, bana kalabalık insanlar gelsin, cenaze namazı kılsınlar. Hz. Üstad'ı görüyorsunuz, diyor ki, benim cenazemi diyor, bir iki talebemden başka kimse bilmemeli diyor. Ve öyle de oluyor. Vefat ediyor. Herkes biliyor ama fakat sonra ehli dünyanın zalim eliyle onun isteği ve dileği yerine getiriliyor. Götürüp bir yere gömüyorlar. Nerede olduğunu doğrusu bilinmiyor yani bir iki talebesi tahmin ediyor ama fakat katıyor olarak nerede olduğu bilinmiyor. Halisane insanın tavrını görüyor musunuz? Zannediyorum bu insan ahirette de mizandan geçerken böyle defteri hasenatına konan defterler kimse tarafından görülmesini istemez. Tabiatı odur. Rabbim sen bildikten sonra alemin bilmesine gerek yok der. Öyle yaşama esas önemli olan öyle yaşama. Bu açıdan yad cemil olma mevzu bile bazen tehlikeli olabilir. Bir kısım farklı Allah ötesi haşa masiva içinden bizi bir kısım beklentilere itebilir, çekebilir. Hiç yad edilmeyelim. Hiçbir şeyin altında imzamız bulunmasın. Bu insanlar haşa ve kella bizi rezil ederek onların zihinlerinde kirli bir adam olarak silip atmak suretiyle değil de fakat nasılsa unutturarak Allah bizi unuttursun yani bir yerde ölelim bir denizde ölelim yani bilinmedik bir yerde ölelim bir gece götürsün bir çukura atsınlar. Amir İbni Şerahil ben gece öldüğüm zaman beni götür bir çukura at diyor. Kimse görmesin diyor. Kendini çukura atılacak bir adam gibi görüyor onlar. Oysa ki eğer o dönemde de peygamber gelseydi onlardan biri o olurdu. Tehlikeli hususlardan bir tanesi de odur böyle. Yani yine şeytan sağ taraftan gelir dini gibi aman çok insan üzerime namaz kılsın bunu ya sana ne senin hakkında Allah ne takdir etmişse olur istersin hiç kimse gelmesin Ahmet Naim merhum gibi çok kıymetli derya gibi bir adam cenazesini 10 tane insan kılıyor Mehmet Akif neredeyse terk ediliyor neden sonra üniversite talebeler cenazesini kılıyorlar bu insana bir şey kaybettirmez ki sen Allah nezdinde kazanmışsan Mekane Lillah kanı Allahu lebu. Sen Allah için, sen Allah senin içindir. O senin içinse her şey senin içindir. Onlar şeytanın aldatmalarıdır. Aman çok insan namazı mı kılsın, çok insan cenazem şahit olsun, çok insan hüsnü şahidede bulunsun. O bir insanın namazının kılınması mevzunda, başkalarının mülazası olarak mahzur görülebilir. Ben demeliyim ki burada falan hocamız bizim, çok önemli bir insandı. Cenazesine gidelim. Alvar Hazretlerinin, Vehbi Efendi Hazretlerinin vefatı münasebetiyle söylediği bir şey var. Küçük kardeş, büyük kardeşten evvel vefat ediyor. Millet telaş gösteriyor. Tabutu taşıma mevzunda, teneşirde bir şey yapma mevzunda, mezara koyma mevzunda, namazına iştirak etme mevzunda. Hazreti Orada ihtimal bir keşfe binanı diyor ki, cemaat diyor endişe etmeyin ve telaşa girmeyin. Bu cenazeyi iştirakta ayakkabı çeviren bile inşallah kurtulmuştur diyor. Şimdi ben öyle birisinin cenazesine Hacı Salih Efendi Hazretlerinin cenazesine iştirak ederim. Benim nazarımda çok halis, kendini tamamen sıfırlamış, yok gören, hayırlı bir iş yaptım diye hiç düşünmeyen, ben hiçbir yaptığı işten 90 küsür yaşındaydı bahsettiğini duymadım onu. <gülüyor> aksine böyle çok küçük ona küçmez olamaz. İnsanların hizmetlerini çok büyük, dev gibi görüyordu. Çok büyük insanlar görüştüm ama böyle Hazret Üstat'tan sonra onun kadar halis insana rastlamadım. 40 sene yatağa girmemiş ve çocukları damadı. Bana dediler ki vefat etmiş, sırtüstü üstü yatıyordu. Yüzünü açtılar gördüm pırıl pırıl. Dediler ki hocam 40 senedir ilk defa ayaklarını uzattığını görüyoruz. Ve bana derdi ki, Efendi Hazretleri bunun manası nedir? Benim babamdan da yaşaydı. Bir damlacık yaptığı işten bahsettiğini görmedim ben. Onca beraberlik oldu. Çünkü onlara Allah biliyorsa, senin bahsetmene gerek yok. O serencame yazılıyor onun nezden. Bu kaydediliyor. Elin alemin bilmesiyle kenarından, köşesinden onu kırpmanın bir alemi yok. Sen aleme bildirdiğin her şeyle Allah'ın bildiğinden bir parça kırpıyorsun demektir. Nasıl bir yerde buyuruyor Üstad Hazretleri cennetteki senin altınlarından bir kerpiş dünyaya gelsin kadın düşünüyor diyor ki hayır ahirette benim binamın bir kerpişinin eksik olmasını istemem. Burada katlanırım ben bu meseleye. Unutmamak lazım. Dünyada başkalarına her bildirme azmi, cehdi, düşüncesi, mülahazası oraya ait Allah'ın lütfedeceği şeyleri kenarından, köşesinden kıtma demektir. Hiç farkına varmadan, orada Allah sana çok güzel şeyler edecektir. Ama sen onları burada kullandığından dolayı kullanıyorsun. İşte bu, اَذْهَبْتُمْ تَيِّبَتِكُمْ fi هَيَاتِكُمُ dünya kategorisine girer. Ömer bin Abdülaziz bunu düşündükçe titriyordu, felci olmuş gibi titriyordu. Diyorlardı ki, bu münafıklar hakkında nasil olmuş. Bizim ne nasibimiz vardır, diyordu. Dünya hayatında iyiliklerini yeyip bitirdiler demek bu. Hayır, her şey öbür aleme bırakılmalı. Bir kerpici bile buraya getirilmemeli onun. Peki sıradan veriyorsa Allah'ım bunu niye başıma vurdun ki ben istemiyordum bunu. Ben sadece seni istiyordum demesi lazım. Alkışı, takdiri, kabulü, sinelerde imanın nümayanını öyle bir coştu ki sen iki tane laf ettin, bütün insanlar Mevlevi gibi cezveye geldiler. Yerde dönmeleri bitti, yukarıya doğru çıkmaya başladılar. Ve senin gözünün içine baka baka hep cennete gittiler. Bunu görüyorsun. Zerre kadar içine gelse ki benim sesimle oldu bu, bitirdin onu. Onu bitirdin. İnsanız gelmez mi içimize? Yeme içme gibi gelebilir onlar. Hemen kenara çekilirsin, orada dersin ki Allah'ım senin yaptığın işe ortaklık gibi bir şey aklıma geldi benim. Ben bu şirkten sana sığınıyorum. Her sabah beyhude değil ki söylüyoruz. Allahümme inni auzubike minen üçike bişeyen <gülüyor> ve ene a'lem. Allah'ım bilerek sana şirk koştuğum şeylerden sana sığındım. Ve <gülüyor> estafurukel malalalem. Bilmeden hiç aklımdan geçmedi. Hiç düşünmedim hiç hatırımdan hayalimden ne geçmedi Hiç kendimi anlatma mülazasına girmedim ama bilmediğim bir hal karıştırmışımdır. Ondan da istifar ediyorum Bakın, Peygamber ölçüsü bu. Bu efendimiz diyorsa din onun dediği seçayet bence o çerçeveye çok sadık kalmak lazım. Niçin onun bilmesine kanaat etmiyorsun onun hıfsına kanaat etmiyorsun. O onu ilmi ilahisi disketlerine kaydetmiş de, senin sağda solda korsancılık yapmanın alemi nedir yani? Doğru basamazsın, doğru kaydedemezsin, siler onları. Öbür tarafta cızırtılı cızırtılı sesler çıkarır bunlar. Riya öter, şunma öter. İman edip salih amel yapınca arızasız amel, kusursuz amel demek. Salih diyor. Allah Celle Celaluhu bu sevgi vaz edeceğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'in bir ayetiyle de istişatta bulunuyor. <gülüyor> Meleklerin sevdiği muhakkak, müminlerin sevdiği muhakkak. Hatta bazı kimselerin, mütereddi kimselerin içinde bile bir alaka olabileceği muhakkak bunların içinde. Fakat bunlar insanın beklentisi olmaması lazım. Severler o insanlar. O insan onu bir iptila görmeli. İptila görmeli de, o insanların teveccühünde kendi adına bir fazilet arayışına girmemeli. Onlar itiramda bulunabilirler. Kıyam edebilirler. Saygı duyabilirler. Eğer güreği tamsa, bunlardan mütesir olmalı. Ben istemiyorum bunlara demek. Hoş kalkıp böyle dinimize, diyanetimize hizmet etmiş, bizim mefkuremize hizmet etmiş, onun dellallığını yapmış insanlara saygısızlık yapalım demek istemiyoruz. Hayır, biz hep saygılı olalım. Allah'ın izni inayetiyle saygılı olalım onlara. Orada da Allah'ın rızasını gözetelim. Allah'ın senin dinini ilan ettiklerine inanıyoruz bunların diyelim. Şimdi o işi yapan şahsın bunu beklemesi başkadır. Bizim vazifemiz başkadır. Yine geçen de yakın zamanda Buhari Şerif'te okudum Hazreti Şerif'te. Übey bin Ka'be ile İbn, i̇bn Abbas arasında geçen bir hadise var malum. Öbürü daha alim görünüyor biraz yaşı başı itibarıyla. Kendi dönemi itibarıyla İbn Abbas Habruni olarak onu geçiyor. Ama dua binerken zimamından tutuyor sonra zengiyi tutuyor. O da üzülüyor ondan yani. i̇bn Abbas gibi bizzat kendisini zinat ediyor. i̇bn Abbas ona diyor ki, biz büyüklerimize böyle yapmakla emrolunduk. O da hemen elini tutuyor, ağzına götürüyor, öpüyor. Biz de diyor, peygambere yakın olanlara böyle yapmakla emrolunduk diyor. Şimdi bu herkesin kendisine göre bir sorumluluğu var. Onu yaparlar. Yani bir şahıs kendisini aşağılayacak. Diyelim o. Üstad Hazretleri, ey işte bilmem ne falan diyor yani. Işte. Onu sen söylerken öyle Üstad'ı muhatap alarak söyleyemezsin orada. O kendi kendine öyle söyleyebilir. Senin Said ismindeki mahlukun, hem Müsi, hem müsine hem kaçmış, bir şaki olduğu halde kırk sene sonra sana avdet etmek istiyor. Kendi kendine diyebilir. Onunla Allah arasındaki münasebettir. Ama bana gelince ben orayı okurken, her defasında her kelimeye Estağfurullah ya Rabbim Estağfurullah ya Rabbim Rabbi, Rabbi. onun vesayetini başımızdan eksik etme derim yani. İnsanların iftihar tablosu der ki Allah'ın rahmeti ve fazla olmazsa ben cennete giremem Allah'ım sen onun fazlından, sen onun rahmetinden bizi mahrum etme. Allah'ım o rahmeten indir deriz. O bizim tavrımız. Fakat o kendi sözü, kendi düşüncesi kendi tavrı kendine mahsus bir şeydir yani. Önemli olan mesele öyle bir beklenti içinde olmama meselesidir. Diyorlarmış bana ne? Bir ipsila görme onu. Söylüyormuş elalem böyle bir şey söylüyormuş. Burada istidradi bir şey de arz edeyim. Onlar arasında bu türlü meseleleri söyleyen insanlar varsa şayet o mevzuda dinin ruhuna aykırı bir kısım meselelerde eğer gücümüz yetiyorsa meseleyi tavsiye etme, tadil etme de bizim vazifemizdir kalkar böyle bilmez yani sizi. Mesela diyelim ki bir yerde sizin bir tavır, bir davranış, bir hareketinizle bir tevafuk olmuştur yani. Mesela birinin başını okşamışınızdır. Diyelim başındaki ağrı geçmiştir bunu. Kalkar kimileri böyle bağışlayın, apık sapık insanlardır. Velidir bu adam kutuptur der, gavus der. Tavsiye etmek lazım o meseleyi. İnsanları aldatmamak lazım. O büyük insanlardan, insanların Bekledikleri şeyi sizden beklemeye geçmeler çok tehlikeli bir şeydir. Siz de her zaman onu koruyamayabilirsiniz. En iyisi mi dışın itibariyle mukassi görün. İçin itibariyle muallak. Derin ol. Fakat sığ görün. Sadece günahkar, mücrim deyip hakkında suizanla sevk edecek tavırlara girmemek lazım. Ben sıradan bir insanım. Basit bir insanım. Bunu her zaman vurgulamak lazım. Bir yanı bu. Bir de İnsanların ölçüsü, kıstası yok. Bazen öyle oluyor ki ne Hz. İsa gelir bundan sonra, ne Hz. Musa gelir, ne Hz. Davut gelir, ne Hazreti Süleyman gelir. O mevzudaki mülazaları yörüngede seyyahat, seyir-i ki ruhani meselesine bağlayarak acizana arz etmeye çalışmıştım. Meselenin başka şekilde üzerinde durulmasına gerek yok kanaat acizanemde. Şimdi insanlar itibasa girebilirler. Sizde öyle harika şeyler görürler ki yani hakikaten. Diyelim Füset Hazretleri Van'da at şahlanınca adamın çocuğu atın ayakkabının altında kalıyor. Alıyor onu silkeleyince çocuk cana geliyor. Sih mi bu adam falan? Derler mi demezler mi? Böyle bir meseleye. Şimdi burada çok ciddi tavziye ihtiyaç var. Hazreti Mesih gelmedi o. Peygamber. Mesih olmayan birisine peygamber, manasına peygamber dediğin zaman kafir olursun tıpkı Hz. Mesih'i peygamber görmemek suretiyle kafir olduğun gibi. Bir kavim ondan evvel onu kabul etmediğinden dolayı kafir olmuştur. Ve dolayısıyla bir kavim de ona inanmıştır bir manada. Fakat ondan sonra gelen zatı kabul etmediklerinden dolayı onlar da kafir olmuşlardır. Aynen öyle. Bir insanın kalkıp o türlü o büyük payelere birlerin iddiasına binan sahip çıkması küfürdür. Şimdi bu türlü iddialar sizin etrafınızda söz konusu oluyorsa Mutluy bunları gayet makul olarak savmanız lazım. İnsanların bir kısım cahil cühelanın dalalete gitmelerine meydan vermemek lazım. Biz hiçbirimiz ne Gauss ne Kutup ne de hiçbir şeyiz. Sadece düz sıradan insanlarız. Cenab-ı Hak imanla ahirete gitmeye muvaffak kılsın onu canamını biliyoruz. İşte yine Esved dinledi. Benim hayırlı buldum adam sızlıyor, yanına gelen El-Kame diyor ki, günahlarından mı korkuyorsun? Aynı aile, Nehaya ailesi. Ne günahı diyor ya, Deli misin sen? Ben küfürden korkuyorum diyor. Öbür tarafa gidince de rüyada görüyorlar, peygamberlikle aramda diyor, dört parmak bir mesafe var. Bu, bu hadreminden. Efendimiz'e yetişmiş fakat görme şerefiyle şerefiye bulamamış. Ama yüzlerce sabide hadis etmiş, müthiş Ebu Hanife'nin mektebinin üstadlarından birisi. Evet. Şimdi sen sana öyle bakacaksın ama ötede sana ne lütfederler o. Öyle görebilirsin. Ölçüyü doğru tutmak lazım. vezne bil بِالْقِصْدِ وَلَا تُخْسِرُ mizan. Bakkalın, manavın, şunun bunun, dükkanlarındaki terazi ve kantarlarda düşünmeyin. Onlar tali şeyler. Esas sizin hayatınız, tavırlarınız, düşünceleriniz, İslam'ı istikametiniz açısından ölçüyü kantarı terazi doğru tutmadı demektir. Bezinli olma. Bezinli. Çünkü o sure oradaki ölçüler tamamen insanın maddi manevi dünyevi buhrevi hayatıyla alakadır. Ölçü. Sürekli tartacaksın. İradeni sadece darası olarak göreceksin. Onu da ister sabah katarsın, ister katarsın. Allah bizi insani. Her şey kendi kendine hallolur, inanın. Biz bir insan olsak yok mu? Her şey kendi kendine hallolur. Ama içimizde. O baktığında öyle görmesi lazım. Bizim kendi ölçülerimize değil. Onun ölçüleri esas almak. Allahümme cealina min ibadikel muhlisine muhlisine muhlisine Al-Vari'in, Al-Zahidin, al الصافين Al-Ratin, Al-Mu'aridin, Al-Safin, Al-Muhibbin, Al-Mahbubin Allahümme, Jalina, Ulema, Hulema, Sülema, Evvahin, Evvabin, Munibin, Tevâdin, Kâş'in, Mutekallikin ve Akhlaq-i Kur'an, Mehibin, Sallallahu واله وصحبه وسلم.